Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve ve ve min ve Men ve men hadiye Ve eşhedü en la, la ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ve inne isteğe el ve hayral el hedîheli <Sessizlik> Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur-i ha ve kulle muhtesetin id'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evet, Caddetül Beyda kitabında küfür başlığındayız. Küfür üzere ölen cenneme girer. 164 mil rivayet Ayşe radıyallahu anh'a'dan. Ben Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki, ey alın Resulü Cudan cahiliye de akrabalarını gözetir, miskinlere yemek yedirirdi. Bunlar ona fayda verecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona fayda vermez, zira o bir gün olsun Rabbim günahımı kıyamet gününde bağışla demedi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Benzer manada Ümmü Seleme radıyallahu anhadan da bir rivayet var. Yani bu ahirete iman edenlerden olmadığı için yaptığı iyiliklerin, Kendisine bir faydası olmayacaktır. Yani faydası ancak dünyada olur. Yani o iyi anılmak için, insan hasretleri korumak için bunları yapıyordu. Ve bunun karşılığını dünyada almıştır. Bunun ahirette bir karşılığı yoktur. 165 Muaviye radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyrun işittim, Kişinin bir mümini kasten öldürmesi veya kişinin kafir olarak ölmesi dışında Allah'ın her günahı bağışlaması umulur. Bunu Nesai Ahmet, Abdullah bin Ahmet, es sünnede hakim, Taberani, Ebu Naim Hilye'de Hallal, es sünnede rivayet etmişlerdir hasen-i Yani kişi kafir olarak ölürse Allah onu asla bağışlamaz. Burası kesindir. Bir mümini kasten öldürmesine gelince Allah bu kimseyi de bağışlamaz. Çünkü öldürdüğü kimsenin ondan alacağı vardır. Yani o bir kul hakkıdır. Hakkın aldığı kişi de ölmüştür. Yani bu bakımda e, yani cinayeti, bir mümini kasıtlı bir şekilde öldürmek, e, günahın başlanması bakımından böyle tehlikeli bir durum oluşturuyor. Kâfirin ahirette alacağı karşılık yoktur. 166 Enes Mimalik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah müminin hiçbir iyiliğini zayi etmez. Ona dünyada verdiği gibi ahirette de karşılık verir. Kafire ise dünyada Allah için yaptığı iyilikleri yedirir ki ahirete kalmasın. Böylece onun ahirette alacağı bir karşılık olmaz. Bunu Müslüman rivayet etmiştir. Mürtedin öldürülmesi 167. İbn Abbas r.a'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim dinini değiştirirse veya dininden dönerse dedi, onu öldürün. Allah'ın azabıyla yani ateşle azab etmeyin. Bunu Buhari, Abdurrazak ibn ibn Temmam İbn-i Azm el-Muhalla'da, İbnül i münzirel rivayet etmişlerdir. 168 Ebu Burde bin Ebi Musa Raymullah dedi ki, Ebu Musa Leşayr radiyalarının yanına Muaz bin Cebel Radyalan geldi ve onun yanında bir adam gördü. Bu adam Yahudi iken Müslüman olmuş, sonra tekrar Yahudi olmuştu. Biz iki aydır onun tekrar İslam'a dönmesini istiyorduk. Muaz Radyalan dedi ki, vallahi onun boynunu vurmadan, vurulmadan oturmayacağım. Bunun üzerine o adamın boynu vuruldu. Sonra Muaz radiyaların dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hükmetti, Allah ve Resulü şöyle hükmettiler, dininden döneni öldürün veya şöyle dedi, dinini değiştireni öldürün. Bu, Bukhar ve Müslümin şartlarına göre sahiptir. İmam Müzir, Evsat'ta Ahmet, Abdurrazak ve El-Muallada İbn-i Azim rivayet ettiler. Küçük Küfür, 169'un rivayet, Bera bin Azib de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir. Mayda 44, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir. Mayda 45 ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar fasıklardır. Mayda 47 ayetleri hakkında bunların hepsi inkar edenler hakkındadır buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Müslüm, Ahmet, Ebu Avani, Ebu Davud, Sünem-i Nesai ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani kim Allah'ın hükmünü inkar ederek... Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirler, zalimler, fasıklardır. 170 Taus Rahimullah dedi ki İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi Allah Teala'nın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir ayeti. Onların zannettikleri gibi yani haricilerin iddia ettikleri gibi dinden çıkaran küfür değil, küfrün altında bir küfürdür. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim Ziyaülmaktis el-Muhtar'a de Said bin Mansur, tefsirinde Abdurrazak tefsirinde İbn Battay, Libane'de Mervezi Es-Salat'ta ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 171 Tavus Rahimullah dedi ki, i̇bn Abbas Abbas radiyalarına Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kâfir midir diye sordum. Dedi ki, o bir küfürdedir ancak Allah'ı meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar eden gibi değildir. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısına da Mervezi Es-Salat'ta, Muhtare'de, hallal Es-Sünnet'te, Taha-i Şer-i Muşkül-i İbn-i Bat'ta, rivayet ettiler. 172. Taus Rahimullah, İbn-i Abbas radıyallamaya Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir. Mayda 44 ayeti soruldu. İbn-i Abbas radıyallamaya dedi ki, o bir kebiredir, yani büyük bir günahtır. i̇bn Taus dedi ki, Allah'a meleklerini, kitaplarını ve rasullerini inkar eden gibi değildir. Bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre İbn-i Hatim tefsirinde rivayet etmiştir. <gülüyor> 173 İbn Abbas radıyallanmadan Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmü inkar ederse Allah'ın indirdiği hükmü inkar ederse kafir olur. Kim de kabul ettiği halde onunla hükmetmezse o zalim bir fasıktır. Bunu İbnü'l-Hatim ve Taberi Hasem risnatla rivayet etmişlerdir. Küçük küfür hakkında küfür kelimesinin kullanılması 174 Ebu Zer radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babasından başkasına nispet iddia eden bizden değildir. Bunu bile bile yapan küfretmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eden bizden değildir ve cehennemde oturacağı yeri hazırlarsın. Kim bir kimseye kafir veya ey Allah'ın der de o kimse öyle değilse bu söz kendisine döner. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn Mesud radıyallahu anh, 175. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak öldürmek küfürdür. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İman ve nifak. İman ve İslam'ın farklı oluşu 176. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anh, dedi ki İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek, toplanıp mescitlerde namaz kılacaklar fakat aralarında mümin bulunmayacak. Bu Bukhavi ve Müslümin şartlarına göredir. İbne bir Şeybe, El-İman'da ve Musannefi'nde, Veki Züüt'te, Hakim, firyab sıfatun Sıfat-ı Nifak'ta, Acur-ı Şeriyada, hallal sünne Sünnet'te, Tahavi Müşkilde rivayet ettiler. Yani bunlar mescitlerde toplanıp namaz kılarlar, Müslümandırlar, yani kendilerini İslam'a nispet ederler fakat mümin değillerdir. Bu da iman ile İslam'ın farklı tabirleri olduğunu gösteren rivayetlerden birisi. 177 Ebu Hurey <gülüyor> Radyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, diğer Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Mümin, diğer insanları kanları ve malları konusunda güvende kılan kimsedir. Müslüm'ün şartına göre sayı sınatla Mervezi Es-Salat'ta i̇bn Hakim, Ahmet, Tirmizi, Nesai, Kudai ve harayet Mekar-ı Mülahlak'ta rivayet ettiler. 178 Saad bin Evi Bakkas bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğinde bir adam hariç hepsine ganimet mallarından bir şeyler verdi. Ben elan Resulü Hepsine bir şeyler verdin ama şu adama bir şey vermedin. Oysa vallahi gördüm kadarıyla mümin biri dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Müslüman biri dedi. Bir müddet sustu. Sonra o kişiyi daha iyi bildiğim düşüncesi bana galip geldi ve sözümü tekrarladım. Ve dedim ki falana neden bir şey vermedin? Vallahi ben onu bir mümin olarak görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Müslüman dedi. Sonra o kişiyi daha iyi bildiğim düşüncesi bana galip geldi ve sözümü tekrarladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi ve şöyle buyurdu. Ey Saad, muhakkak ki ona veya bir başkasına mal vermeyi isterim. Ancak Allah'ın onu yüzüstü cenneme atmasından korkarım. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada muayyen belli bir şahıs hakkında mümin e, demenin doğru olmadığına işaret vardır. E, bunun yerine Müslüman, yani zahirine hükmederek Müslüman denilmesi esastır. 179, Ez Zühri Rahimullah dedi ki, İslam söz, iman ise ameldir. Yani İslam söz derken burada kastedilen kelime-i indir Yani kelime-i yani e, Allah'ın birine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine şehadet eden bir kimse o kimse Müslüman kabul edilir. İman ise ameldir. Yani amelleriyle e, bu sözünü doğrular. E, i̇man ameli gerektirir. Farzları yerine getirir, emirleri yerine getirir, yasaklardan kaçınır. Kalp ile bilmenin imanda yeterli olmadığı 180'li olur rivayet Ebu R.A'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası için La ilahe illallah de ki kıyamet günü senin için şahitlik edeyim buyurdu. O da şöyle dedi, Kureyş beni ayıplayıp korkudan bunu yaptı diyecek olmasa elbette bu kelimeyi söyleyip senin yüzünü güldürürdü. Bunun üzerine Allah muhakkak ki sen sevdiğini hidayet edemezsin. Lakin Allah dilediğini hidayet eder. Kasas 56. ayetini indirdi. Bunu Müslim, Tirmizi, İbni Biyat'ın tefsirinde ve Beyhaki Delalü'nün nübüvvede sayısın rivayet etmişlerdir. Yani Ebu Talib'i kastediyor rivayet. Ebu Talib kalb ile biliyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu. Fakat insanlardan kınanma korkusuyla kelime-i şehadeti söylemedi. E, bu da... İşte kalple bilmenin kişiyi kurtarmayacağını, yani İslam'ın amellerinin yerine getirilmesinin zorunluluğunu gösteriyor. Yani bir kimse e, e, dilsiz olmadıktan sonra diliyle ifade etme gücü olduğu sürece bunu söyler. Şimdi bunu söyleseydi ne olacaktı? Yani yaşayan birisi ise, hayatı devam eden birisi ise kelime-i şehadet söyledikten sonra ona namaz farz olacak. Diğer işte zenginse zekat, ve hac gibi diğer farzlar üzerine binecekti. Bunları yerine getirdiği takdirde onun İslam'ına şahit ederiz biz ama imanına şahit etmez. Çünkü iman sadece zahirdeki ameller değil. E, kalp amellerini de içerir. Yani Allah Azze ve Celle'ye iman, tazim, haşiyet, işte melekler, meleklerden haya etmek, meleklere iman etmek, e, ahiret gününe iman etmek, gaybi meseleler var, i̇şte kadere iman etmek. Biz burada kalp amellerini bilemiyoruz. Daha başka kalp amelleri de var da, işte Allah abdu zikredildiği zaman kalplerin ürpermesi gibi, dıştan gözükmeyen, takvaya dair, huşuya dair bazı şeyler vardır ki biz bunlara şahit olamayız. Şahit olamadığımıza göre biz buna şahitlik de edemeyiz. Yani falan kimse mümindir diye şahitlik edemeyiz. Ama ne yaparız? Görünüşte işte namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, belli şeyleri yapıyor. Biz onun İslam'ına şahitlik ederiz. Kelime-i şehadet söylüyor ve kıblemize yöneliyorsa biz bu kimsenin, Müslüman olduğuna şahitlik ederiz en fazla. İmanına şahit edemeyiz. Yani bu mesele de sapan tayfeleri biliyorsunuz. <gülüyor> Bir kesimi Mürciye. Mürciye Müminler yani Müslümanların tamamı mümindir. Yani iman ile İslam'ı eşit görürler. Müslümanların tamamı mümindir der. Ve bunların arasında münafık bulunduğunu kabul etmez. Yani Herhangi bir Müslümana münafık denlinde bu onu tekfir etmiş sayarlar. Tekfir gibi görürler. Ahiretine hükmetmektir. Cenneti koluna kesin hükmetmektir diye. Böyle tekfir gibi görürler ve Müslümanlar arasında münafık yoktur derler. Mürciye böyledir. Eramcılar. Harciler ise yani aslında Benzer bir sapmadır, yani benzer kaynaklı bir sapmadır. Harciler böylesine münafık demek yerine doğrudan kafir, mürtet tabirini kullanırlar. Yani bir kimse mesela ehli İslam olmuş, kelime-i şehadeti getirmiş ama bunda bazı küfürler, şirkler var. Hatta harciler büyük günahtan dolayı da tekfir eder. Yani kitap ve sünnette küfrüne, şirk olduğuna delil bulunmayan, kendilerinin istimbat yoluyla icat ettikleri, Küfür dedikleri, şirk dedikleri bazı fiilleri işlediğinde yine birilerinin kafir veya müşrik olduğuna hükmederler. Bunda sınırlı değil. Gerçekten küfür olan şeylerden bahsediyoruz biz. Küfür olan yani kitap ve sünnete göre küfürdür, şirktir denilen bir işi yapan bir kimseyi doğrudan kafir ve mürtet sayma. Bu haricilerin işi bakın. Yani biz icat edilmiş küfürlerden, icat edilmiş şirklerden bahsetmiyoruz. Tekfircilerin icat ettikleri şeylerden bahsetmiyoruz. Kitap ve sünnete göre küfür olan, kitap ve sünnete göre şirk olan bir şeyi işleyen kimse. Mesela kabirlerden yardım istemek değil mi? Kabirlerden yardım istemek şirktir. Kitap ve sünnetle sabittir bu. Yani Allah'ın hakkı olan, sadece Allah'ın hakkı olan bir ibadeti Allah'tan gayrına yönlendirmedir. Açık bir şirktir bu. Bir kimse... Kabirlerden yardım isteyen birisi ise direktmen onun kafir olduğunu, mürtet olduğunu söylemek harcilerin işi. Alelıtlak, muayyen belli bir şahıs hakkında. Ama fiilin hükmünü söylersin, bu fiil şirktir, bu fiil küfürdür diye. Kişiyi İslam'dan çıkarır, bu fiilin hükmüdür. Ama muayyen şahsın hükmüne gelince bakıyoruz, şimdi bizim kıblemize yönelen, kelime-i şehadeteğini getiren, kitabı, sünneti kabul eden, Amel eden, İslam'ın amelleri de amel eden kimseler var ki bunlar kabirlerden yardım istiyor. Ne yüzden istiyor? Hangi sebeple istiyor? Tevillettikleri ettikleri bazı naslar var. E, Tekvirin engellerinden değil mi bu? Bak işte harici burada bu göz gözetmeden, işte burada calet mazeret değildir, şu mazeret değil, bu mazeret değil, direktmen e, tekvir ederler. Bu haricilerin bir vasfı. Yani gerçekten küfür olan fiillerden bahsediyoruz. Bir de küfür olmayan, mesela oy kullanmak gibi. o kullanmaktan dolayı tekfir edenler var. Çocuğunu okula göndermekten veya askere gitmekten dolayı alellıklar tekfir edenler var. Bunlar icat edilmiş şeylerdir. Bunların küfür olduğunu gösteren bir nas yok Kur'an ve sünnette. Yani kitap ve sünnette oyu kullanmanın küfür olduğunu gösteren açık bir nas yok. Bu fiili küfür olarak adlandırmamıştır. Ama nedir? Kafirlere benzemektir. Doğru. Kafirlere benzeyen yönleri var. Çocuğu okula göndermek. Bu küfürdür diye bir nas yok. Buna delalet eden bir nas yok. Ama nedir? Ee, bu ona alamettir. Yani alamet sebebiyle hükmetmek. Bu da haricilerin işi. Bu bir alamettir. Yani gerçekten kişi kafir olduğu için gönderiyordur. Kafir olduğu için askere gidiyordur. Kafir olduğu için oy veriyordur. Böyle olabilir. Ama mümin olduğu halde, ehli İslam olduğu halde kullanan var. Çocuğunu okula gönderen var ve askere giden var değil mi? Kimisi zaruret sebebiyle, kimisi tevhil sebebiyle, kimisi daha başka şüpheler sebebiyle bunları yapıyor. Muayyen şahıslarda mutlaka dört şart dikkate alınmalı. Yani bu birincisi ilim. Yani yaptığı şeyin yanlışlığını biliyor mu? Kitap ve sünnetten delillerle biliyor mu? Bilmiyorsa öğretilir ve tekfir edilmez. Biliyor, mesela terk eden bir kimse ise gücü yetmediği için, e, yani istihdaatı yok ona. Gücü yetmiyor, bir şeyi terk etmiyor, gücü yetmiyor. Mesela zorla askere götürülen kimse gibi. Bunu bu minvalde örnek verebiliriz. Gitmemesi lazım ama zorla götürülüyor. Burada gücü yetmeyen konumdadır. Bunun gibi mesela zorla yaptırılması, ikra altında olması bunlar hep aynı kapsamadaydı. Yani kasıtsızlık biliyor ama kastetmiyor. kaslı yapmıyor onu. İstek dışı zorla yaptırılıyor. Üçüncü hali tevil bulunmaması. Eğer tevil varsa bu da tekfirin manisidir. Dördüncüsü ilim dedik, kasıt dedik, tevil bulunmaması dedik, ikram bulunmaması yani biz burada şeyi, ikrahla, kasıtsızlığı bir arada saydık. Yani bunlar birbirine yakın şeylerdir. Temelde iki şey esasında. Birisi ilim, diğeri kudrettir. Yani güç yetirmedir. Bir kimse biliyor, gücü yetmiyorsa ondan mesul değildir. Gücü yetiyor ama bilmiyorsa ondan mesul değildir. İkisi bir arada olursa, yani hem gücü yetiyor hem de biliyor, yani bile bile gücü yettiği halde, e, yani terk etmeye gücü yettiği halde veya yapmaya gücü yettiği halde e, küfür olan bir fiili işliyor veya iman olan bir fiili terk ediyor. Bu şartları ilim ehli e, belli e, statüde yani yaptırım sahibi olan kadı de, delilleri koyar ortaya ve küfre girmiş, küfür fiilinde vuku bulmuş kişiye hüccet ikamesi yapar veya istitabe uygular. Bunların ikisi de birbirinden farklı şeyler. Hucce i farklı, istitabe farklı. İstitabe kime uygulanır? Dinden çıkmış kimseye uygulanır. Yani adam küfre girmiş. Küfre girdiyse, yani mürted, bakın burada mesela Ebu Musa Leşar beklettiği kişi niye bekletiyor? Ömer Radyalan'da mesela e, rivayet var. Üç gün bekletiliyor mürted olan kişi. Yani bu istitabe sürecidir. Tevbe istenmesi yani. istitabe tevbe istemek demek. Ona... Tevbe etmesi için dinlen çıkmış, yani sabit olmuş küfrü, İslam'ın dışında, Hristiyan olmuş, Yahudi olmuş veya ateist olmuş, buna İslam'ın e, o yaptırımları sahip olmuş, hapse atmış, e, baskı altına almış ve tekrar İslam'a dönmesini istiyor. Böyle bir pozisyonda insan ya samimi olarak tevbe eder veyahut da gayrı samimi olarak münafıkça da tevbe edebilir. Hangi şekilde olursa olsun kabuldür. Yani o kimse Müslüman kabul edilir. Ama böyle bir şey için, yani istitabeyi uygulayabilmen için yaptırım şart. O yaptırım olmadan sen nasıl istitabe uygulayacaksın? Nasıl tevbe etmesini isteyeceksin? Bu kadı ve İslam devletine bağlı bir şarttır. istitabe olayı. Yani küfrü sabit olmuş kimsenin öldürülmesi meselesi hakkında bu. Bu öldürmeyle alakalı kısmı. Küfrüne hükmetme meselesine gelince bu hüccetikamesiyle alakalı bir şeydir. Hüccetikamesinin de burada ilim sahibi kadı kitap ve sünnetin delillerini kendisinden küfür veya şirk e, itikadı yahut ameli sadır olmuş kimseye senin bu yaptığın şirktir veya küfürdür diye şu naslar bunu böyle gösteriyor diye e, öğretir ona. Bu bilmeyen kimseye yapılan şey. Ona küfürük mü verilmez yani. Bunun örneği sahabe zamanında mesela e, saat bin evi Vak Vakkas radiyallahu anh'ın işte velata diyerek bir yemin etmesi var. Cahiliye alışkanlığı ağzından böyle bir şey kaçıyor. Ona diyorlar ki sen kötü bir şey söyledin. O da hemen kendine geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor hemen. Ey Allah'ın Resulü ben böyle bir şey söyledim ağzımdan. Velata diye yemin çıktı. Bunu bir daha yapma diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ona ne bir işte irdat hattı uyguluyor. Püfür şirk hükmünde bulunuyor. Fakat ona öğretiyor. Başka bir hadisinde, kim la'ata yemin ederse, hemen la ilahe illallah desin de ona kefaret kılsın diyor. Kim kardeşine gel kumar oynayalım derse, sadaka versin, ona kefaret kılsın buyuruyor. Yani, şüphesiz bu küfür olan bir söz. Yani, la'ata yemin etmek mesela. Bunun gibi şirk fiilleri. Aynı şey Ömer bin Hattab Radyalan'tan de sadır olmuştu. O da babaları üzerine yemin etmişti. Allah Resulü ondan yasaklamıştı. Yani bu, fiil, bu şirk fiili kendisinden e, sadır oldu diye, şirk sözü kendisinden çıktı diye derhal onların müşrik olduğuna hükmetme diye bir şey yok. Sen müşrik oldun. İşte tevbe et. Gusle tekrar İslam'a gir. Bakın böyle bir uygulama yok. Batıl bir söz, küfür bir söz. Ne diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam? Hemen la ilahe illallah de ve ona kefaret olsun. Şayet bunların dinden çıkmış olduklarına ve sonra dine tekrar ilerleyerek Dönmüş olduklarına hükmedilecek olsa ne denirdi? Senin tekrar usledip İslam'a yeniden sıfırdan girmen gerekir. Böyle bir şey uygulanmıyor. Yani sabelerde e, küfür ameliinde bu bulunanlar oldu. Yani bilmeden yanlışlıkla bu amellere e, düşenler oldu. İkrah meselesi tamamen başka bir şey. Yani mesela Müselleme'nin e, kendisinin risaletini onaylamaya baskı yaptığı kimseler vardı. Yine Ammar radıyallahu anh'ın meselesi var. İşte zorla annesi babası öldürüldükten sonra, şey dedildikten sonra zorla onların sözlerini söylemesi var. istediklerini söylemesi var. Kalbin nasıldı diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kalbimde mutmainim yani imanımda mutmainim diyor. O zaman mesele yok. Yani ikra hali bu konuda şeylerden birisi. İkrah hali dışında kasıtsızlığı ayırmalarının sebebi, ilmehinin yani dört madde diye saymalarının sebebi, mesela kişi kasıtsız olarak, ikrah hali olmaksızın küfür sözü söyleyebilir, küfür fiili işleyebilir. Kasıtsız olarak. Mesela Musa Aleyhisselam'ın öfkeden dolayı levhalar yere fırlatması gibi. Onun kastı Allah Azze ve Celle'nin kelamına tazimsizlik falan değildi. O anki öfkenin galibesiyle ne yaptığını bilemeden, bir anlık öfkeyle bunu yapmıştı mesela. Burada ikrah yok. Ama kasıtsızlık var. Yine işte Müslim'de gelen hayvanını üzerindeki eşyalarıyla kaybeden adamın epey arayıp bulamadıktan sonra uyuyakalmaz. Sonra uyandığında birden hayvanını eşyalarıyla yanında görünce, Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim deyi vermesi sevinçle. Bu intifaul kast, yani kasta aşan söz kapsamındadır. Yani onun söylemek istediği şey aslında Yarabbi sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum demekken tam tersini söylüyor o anki sevinçle. Yani <gülüyor> öfkeyle olabiliyor, sevincin galibesiyle olabiliyor, kastın dışında şeyler olabiliyor. Mesele şu, mesela dedik ki, ehli kıblemizden olan mesela tasavvçular var. Bunlar kabirlerden yardım istiyorlar. Şirk fiilinde vuku buluyorlar. İlim var mı? Göreceli. Yani e, basit cehalet değil de mürekkep bir cehalet var burada. Mürekkep cehalet bir şey bilen ama yanlış bilendir. Basit cehalet ise bir konuda bilgisi olmayan kimsedir. Bunlar bu konuda bilgileri olmayan kimseler değil. Yani ibadetin Allah'tan başkasına yapılmayacağını çok iyi biliyorlar. Ama onlar e, yaptıkları ibadeti Allah'a ittiba, peygamberine ittiba zannederek yapıyorlar bir tevil üzerine. Yani kabirlerden yardım istemeleri. Yaptıklarını aslında farkında olmadan yapıyorlar. Mesela Mekkeli müşrikler gibi değil. Mekkeli müşrikler diyor var ki, Zümer 3. ayetinde belirildiği gibi, Biz bunlara, bu putlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Bunlar ne diyor sufiler? Biz bunlara ibadet etmiyoruz ki diyorlar. E ediyorsunuz. Yani onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar esasında. Yaptıkları şeyin adını bilmiyorlar. Mekkeli müşrikler itiraf ediyorlar. Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Allah'tan başka ilah edindiklerini itiraf ediyorlar. La ilahe illallah sözünü temelde kabul etmiyorlar. İlahlar tek bir ilah mı yaptı diyorlar. Saat 5. ayetinde belirtildiği gibi. Yani Allah'ın ilah olarak tekliğini Temelde kabul etmiyordu müşrikler. O yüzden onlar müşrik. Bunlar ise la ilahe illallah diyorlar. Yani ibadet sadece Allah'ın hakkıdır diyorlar. Ondan başka ilah yoktur diyorlar. Fakat ne ilah kelimesinin manasını e, idrak et, etmediklerinden ve ibadet kelimesinin manasını idrak etmediklerinden yani biz işte şeyhimizden medet istediğimizde, kabirden medet istediğimizde ona ibadet etmiş olmuyoruz. Onu ilah saymıyoruz. Biz ona ilah demiyoruz diyorlar. Yani yaptıklarını bilmiyorlar. Bunlara öğretilmesi gerekir. Biz öğretebilir miyiz şu anda? Bizler. Bizler öğretemeyiz. Neden öğretemeyiz? Sen kimsin ki onun gözünde? Bağlayıcılığın nedir yani? Adam bir menheci var, bir mezhebi var, bir tarikatları var. Tuttukları bir yol var, metot var. izledikleri bir ekol var. Onlar o eholden öğreniyor öğrendiklerini. E sen kimsin onun nazarında? Sen işte onlara göre yoldan çıkmış, işte kitabı sünneti kafalarına göre anlamaya çalışan diyor. Onlar şimdi böyle görüyor. O halde sen ona hüccetikamesi yapamazsın. İlmi sen ona ulaştıramaz. E ben anlattım. Bu hüccetikamesi değil. Seni kabul etmiyor, temelden kabul etmiyor. Hatta kulaklarını kıkıyor. Seni bidatçı gördüğü için senden almamayı da zaten şartlanmış. O halde burada hucreti kamesini kim yapar? İslam devleti olsaydı, kalıcı dayardı, öyle ya da böyle dinleyeceksin ve yapmak zorundasın ve bunu terk edeceksin. Böyle bir yaptırma sahip olmalı. Böyle olmadığı için bu batıllar böyle devam ediyor. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahir zamanla ilgili olarak diyor ki, işte boyun eğilen bir heva, insanların hevaya uyduklarını, tamahkarlığa boyun eğdiklerini, Ondan sonra herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman diyor. O zaman avamı bırak, insanların genelini bırak, özel işlerine ilgili kendini kurtarmaya bak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz böyle bir zamandayız. Yani sen kimseye bir şey anlatamazsın, herkesin kendine göre mezhebi var, ekolü var. Kur'an ve sünnetten delil de getirsen, onlar bile belli bir süzekten geçmek zorunda. Yani insanlar mezhebine arz ediyor Kur'an ve sünneti. Tarikatını arz ediyor, kendilerince bir yol tutmuşlar. O zaman sen kendine bak, başkalarını dert etme. Bizim de meselemiz bu. Peki bu hüküm meselesine ne diyeceğiz? Yani birileri diyor ki bu ümmet içerisinde Müslümansa hepsi mümindir diyor. Hepsinin imanı birdir diyor. Birinin diğerine üstünlüğü de yoktur diyor bir yerde. Hatta bu işin babaları diyelim, kurucuları, Ebu Hanife gibileri, Diyorlar ki, benim imanımla Cibril'in imanı birdir. Yani bunlar iman konusunda e, imanı eşittir. İslam yaptıkları için böyle bir tabir kullanıyorlar. Halbuki iman ve İslam farklı şeylerdir. İslam, mesela Hucurat 14. ayetinde belirtildiği gibi bedevler derler ki, iman ettik. <gülüyor> Hayır, siz öyle demeyin. İman henüz kalplerinizde yerleşmedi. Fakat İslam olduk değil. Yani İslam olduk ne demek? Kelime-i Şehadet'i getirdik, Müslümanların kıblesine yöneldik. Müslümanların azalarıyla yaptıkları ne varsa Onlar biz de yapıyoruz. Ama kalpler demek ki herkeste de bir değil. Herkesin iman ve yakin seviyesi aynı değil. Bunlar farklıdır. Dolayısıyla Bizim gibi namaz kılan, bizim gibi oruç tutan, bizim gibi zekat veren, bizim gibi hac yapan Müslümanlar arasında münafıklar da vardır. Allah Resulü zamanında da vardı. Yani en kuvvetli delil, en parlak delil, gözleriyle gördükleri mucizeler, deliller var. Allah Resulü ortada yani. Vahiyin e, nazi oluşuna e, şahidlik etmiş insanlar var. Münafıklar ama. Allah Resulü'nü öldürmeye kasteden ama kendine Müslüman diyen kimseler var. Sayıları 15'i 20'yi buluyor bunların. Yani fiili olarak bunu yapmaya çalışan, Allah Resulü'nün canına kast eden. Böyle kimseler vardı ve bunlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bilmesine rağmen, Allah kendisine bildirmesine rağmen sanki hiç bilmiyormuş gibi davranıyordu. Görmezden geliyordu. Müslümanlıklarını e, işte iptal etmiyordu. Ne demek bu bakın. Bu adamlar esasında kafir, itikatları kafir. Yani Abdullah bin Ubey bin Selul gibi adamlar. Aslında akideleri küfür üzere. Ama zahiren işte biz de Müslümanız diyor. Müslümanlar galip geldiği zaman e, seviniyor, biz de sizinle beraberiz diyor. Yenildiği zaman gördünüz mü diyor, işte bak böyle olur işte sizin şeyiniz diye. Bundan dolayı da memnun oluyorlar. Müslümanların yenilgilerinden de e, teberri ediyorlar. Siz akıl etmeyen kimselersiniz diyerek eleştiriyorlar. Hastalıklı kimseler. Şimdi bunlar Bakara suresinin 18. Ee, ayet miydi? 14-18. ayetleri arasında İbni Mesud Radiyaland'dan ve İbn Abbas Radiyaland'dan gelen rivayetlerde e, yani dünya hükümleri bakımından kadına veli oluyor. Müslümanların kadınlarına talip olduğu zaman eğer münafıklığı bilinmeyen bir kimse ise, şimdi Allah Resulü biliyor, Huzeyfe'ye bazılarının isimlerini bildirmişti. Huzeyfe Radiyaland da biliyor. Ama hepsi umumu bilmiyor bunu. Ömer Radiyaland bilmiyor mesela kimler münafık. Bunlar tek tek bilmiyor bazılarını bilse bile. E şimdi bunlardan biri Ömer Radyalan'ın mesela bilmediği münafıklardan birisi gelse Ömer Radyalan'dan kızını istese o da onun zahirin hoşuna gitse verebiliyordu yani sahabeler veriyordu böyle ilişkileri böyleydi. Kıza veli oluyorlar veya nikah ta, talip olduklarında bu geçerli oluyor alışverişlerde e, hükümleri geçerli oluyor. Muameleleri, ahitleri, akitleri geçerli oluyordu. Yani aynı Müslüman gibi dünya hükümleri bakımından böyle muamele görüyorlardı. Hangi sebeple? Sırf dünyada kendilerini ehli İslam'a nispet ettikleri için. Biz de Müslümanız dedikleri için, kelime-i şehadet söyledikleri, bizim kıblemize yöneldikleri için. Bugün de durum böyle, kıyamet gününe kadar da böyle olacak. Yani kim Müslümanım diyor, kim La İlahe İllallah diyor. Biz onu Müslüman sayıyoruz. Hayır sen Müslüman değilsin, sen mürtesin, sen kafirsin. İşte burada harciler çıkıyor ortaya. Harcilik de mürcelik de aynı kaynaktandır yani. Anladınız mı bilmiyorum yani. Harcilik de mürcelik de aynı bozukluk anlayıştan kaynaklanıyor esasında. Birisi harcı, birisi mürciye. Nedir bu? Birisi kafire, şeye münafa, münafa mümin diyor. Öbürü de münafa Mürtet diyor. Yani olay bu. Allah Azze ve Celle'nin ayetini düşünün. Nisa 97. ayet. Münafıklar yüzünden neden birbirinize giriyorsunuz? Yani harcilerle mürciye, münafıklar yüzünden birbirine girmiş topluktur esasında. Biri diyor ki münafıklar kafirdir, öbürü de diyor ki münafıklar mümindir. Mesele bu. Evet, el-sünnet ver cemaat ise iman. İslam, nifak, fızk bunlar hepsi birbirinden ayrı tabirlerdir, yerli yerindedir, ee, böyle itikad eder. Yani kitapta ve sünnette nasıl geliyse e, böyledir dedikleri için e, hem haricilerin, hem mürcelerin, hem cehmilerin, hem mutezlerinin hedef haline gelmiştir iman e, tanımları noktasında. Evet, i̇man, amellerin imandan oluşu i̇bn Abbas Radyalama 181 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays heyetine Allah'a bir olarak iman etmelerini emretti ve şöyle buyurdu. Biliyor musunuz Allah'a iman nedir? Allah'tan başka ibadet-i layıkha olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resul olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekatı vermek ve ganimetten beşte bir vermenizdir. Bunu Bukhari ve Müsri rivayet etmişlerdir. Burada görüldüğü gibi diğer hadiste, mesela Cibril hadisinde İslam'ın şartları olarak sayılan şey, burada iman, olarak sayılmıştır. Yani bu da iman ve İslam kelimelerinin birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler olduğu ama bir arada kullandığı zaman İslam'ın azaların amelleri iman ise kalbin ameli diye ayrıldığına delalet ediyor. İmam Şafir Aymola şöyle demiştir sahabe, tabin ve onlardan sonrakilerden kendilerine yetiştiklerimiz icma ile diyorlardı ki İman söz ve söz, amel ve niyettir. Bunlardan biri eksik olduğu zaman diğerleri geçerli olmaz. Bunun al itikadında sayısnatla rivayet etmiştir. Yani icma naklidir bu ee, amellerin imandan oluşuna dair. İmanın şubeleri, bunu daha önce ayrıntılı açıkladığımız için burada sadece zikredip geçeceğiz. Evre Radio'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. En üstüne Allah'tan başka ibadetle layıkak ilahı olmadığını söylemek, en düşüğü ise yoldan eziyet veren şeyi kaldırmaktır ve da imandan bir şubedir. Bunu Müslüme Bukhari rivayet etmişlerdir. İman artar ve eksilir. 184 Ebu R. R. dedi ki iman artar ve eksilir. Bunu Acurri Şeria'da, Halal İman'da, Abdullah bin Ahmet es Sunne'de, İbn-i El-İban'de, Hasan Senet'te rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan birebir bu ifadelerle iman artar ve eksilir sözü sabit olmamıştır. Her ne kadar i̇bn Mace'de bir rivayet varsa da İslam'da Ebu Salta El-Herevi olması sebebiyle çürük bir isnattır ama e, sahabelerden gördüğü gibi gelmiştir. Burada Ebu Üreri Radyalan'ta bu isnad sabittir. İman artar ve eksilir itikadı. En azından sahabenin itikadıdır. Zaten hadisler ve ayetlerde e, iman artacağına kesin şey var. Yani ifadeler var. Kur'an'da açık biliyorsunuz. imanların artması ifadesi. Hadislerde yine hakeza Eksilmesi, hem artması hem eksilmesi tabiri Ebu Üreri Radyalan'ta bu şekilde sabit olmuştur. Bazılar işte imanın arttığına dair deliller var da eksildiğine dair hani nerede ee, diyorlar. Yani bu tamamen lafzı bir e, tartışmadan ibaret bazıları tarafından. Sahabeden bu gelmiştir. Elevzayr-i Aymollad dedi ki, iman artar ve eksilir. Kim imanın artmadığını ve eksilmediğini söylerse o bir bidatçidir. Yani e, mürce fırkası, bidat fırkasıdır. Bunu Lalkai ve Reful Yedeyn'de Bukhari, Hasan İslat'ta rivayet etmişlerdir. Kur'an ile imanın artması. Cündep bin Abdullah radiyallahu anh dedi ki, Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber yiğit gençler iken beraberdik. Bize Kur'an öğretmeden önce imanı öğretti. Sonra Kur'an'ı öğrendik ve imanımız arttı. Yani kişi Kur'an'dan, sünnetten bir şeyleri öğrendikçe o imanını artırıyor. Allah'ı zikretmekle imanın artması, e, bunun kaynağını söylemedik. Bukhari'nin şartına göreydi bu cündep hadisi. Bukhari tarihinde İbn-i Mace, Halil, Abdullah bin Ahmet es Sunne'de Taberani, Mustafiri, Fedayül Kur'an'da, Şeceri, Emalisinde, İbn-i İman'da, Beyhaki, Sünen ve Şuabil İman'da rivayet ettiler. 187. El-Esved bin Hilal dedi ki, Muaz R. kardeşlerinden birine şöyle derdi, yani sahabe arkadaşlarından biriyle karşılaştığı zaman, yanımıza otur da bir saat iman edelim. Böylece oturur ve Allah'ı zikredip hamd ederlerdi. Yani burada zikri iman diye isimlendirmiştir. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayıhtır bu. İbn-i Ebişebe imanda ve Musannef'te, Beyhak Şuhab-ı rivayet ettiler. İmanın eksilmesi 188, Ebu Said el-Hudir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara şöyle buyurdu. Aklı ve dini eksik olduğu halde sizden birinin akıl sahibi erkeklerin aklını gidermesi gibisini görmedim. Kadınlar dediler ki, dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi? Onlar evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aklının noksanlığıdır. Adet günlerinden kadın namaz kılamayıp oluştamıyor değil mi? Onlar evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu da dinin eksikliğidir buyurdu. Bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. 189 Abdullah bin Amr bin El Asr rad. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak iman birinizin içinde kumaşın eskimesi gibi eskir. Allah'tan kalplerinizi Kalplerinizdeki imanı yenilemesini isteyin. Bunu hakim, taberani, deylemi Hazret-i rivayet etmişlerdir. Bu da imanın e, mana olarak eksildiğine delalettir. Eski Mesih kastedilen kast edilen. 190 Enes de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''La ilahe illallah diyen ve kalbinde arpa ağırlığınca hayır bulunan cehennemden çıkar.'' La ilahe illallah diyen ve kalbinde buğday ağırlınca hayır bulunan cehennemden çıkar. La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre ağırlığınca hayır bulunan cehennemden çıkar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste yine imanın artıp eksildiğini gösteriyor. Çünkü birinin kalbindeki işte arpa, ki buğday tanesi kadar yani böyle misallendiriliyor. Bu da imanın artıp eksildiğine yani derece farkları olduğuna delalet ediyor. 191. Abdullah bin Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim çoban veya av köpeği dışında bir köpek edinirse her gün amelinden iki krat eksilir. Ameller imandan olduğu için burada e, direkt imandan eksilmeye delalettir. Bu da Bukhara ve Müslüm rivayet etmiştir. Vesvese ve iman 192, i̇bn Abbas radıyalanmadan dediler ki, Ey Allah'ın Resulü, içimizden öyle şeyler geçiyor ki ateş birimiz için onu söylemekten daha sevimli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ona birinizi vesveseye düşürmekten başka imkan vermeyen Allah'a hamdolsun. Diğer rivayette, durumu vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun buyurdu. 193, Ebu Reyr Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ümmetimden amel etmedikleri veya dile getirmedikleri sürece içlerinden geçirdikleri şeyleri affetmiştir. Bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Rerya radıyallahu dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasabdan bazı kimseler gelir ve şöyle sordular. Biz içimizde birimizin söylemeyi büyük gördüğü bazı şeyler hissediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gerçekten hissediyor musunuz dedi. Onlar evet dediler. Buyurdu ki işte bu imanın açık oluşudur. Yani Müslim rivayet etmiştir. Yani burada... E, i̇man olduğu için e, şeytan vesveseyle ona e, saldırı yapıyor demek istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada iman var ki şeytan vesveseyle onu e, tereddüte düşürmeye çalışıyor. Az bir şüphe imana zarar verir mi? 195 Ebûrer Radiyallah'tan Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Biz şüphe etmede İbrahim Aleyhisselam'dan daha hak sahibiyiz. O Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti ki Rabbim inanmıyor musun? Buyurunca hayır inandım ancak kalbimin mutmain olması için. Bakara 260. ayetinde demişti. Allah Lût Aleyhisselam'a rahmet etsin. O çok sağlam bir kaleye sığınmıştı, yere sığınmıştı. Eğer Yusuf Aleyhisselam zindanda kaldığı kadar kalsaydım Beni oradan çıkarmak isteyen davetçiye hemen icabet ederdim. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada işte şek, e, yani biz şek yapmaya, tereddüte İbrahim Aleyhisselam'dan daha layıkız demesi. E, burada imana zarar vermeyen, işte yakindeki azlık ona davet ediyor. Nitekim sonraki rivayet bunu açıklıyor. Simak el-Hanefi'den i̇bn Abbas radyalanmaya içimde bazı şeyler hissediyorum dedim. i̇bn Abbas radyalanma o nedir diye sordu vallahi söyleyemem dedim. O şüphe gibi bir şey mi dedi ve güldü. Sonra dedi ki Allah Azze ve Celle şu ayeti indirene kadar bu şüpheden kimse kurtulamadı. Eğer sana indirdiğimizden şüphedeysen senden önce kitabı okuyanlara sor. Yunus 94. İçinde böyle bir şey hissettiğin zaman şöyle söyle. O el evveldir, el ahirdir, el zahirdir, el batındır. O her şeyi bilir. Hadis suresi 3. ayeti. Bu Müslüm'ün şartına göre Said'dir. Ebu Davud Ziyarul Maktisi İbni Ebi Hatim Beyhaki Davat'ta ve İbn Hacer'ine Taycül Efkar'da rivayet etmişlerdir. 197 İbn Mesud Radyoland dedi ki yakin yani kesin iman Allah'ı öfkelendirerek insanlar razı etmemen Allah'ın verdiği rızıktan dolayı insanları övmemen ve Allah'ın sana vermediği şeyden dolayı insanları kınamamandır. Zira hırslı kimsenin Hırsı rızkı getirmez. İstemeyenin isteksizliği onu geri çevirmez. Muhakkak ki Allah Tebarek ve Teala adaleti, ilmi ve hilmi ile rahatlık ve sıkıntıdan kurtuluşu yakinde ve rızada kılmıştır. Tasa ve hüznünde tereddüt ve razı olmamada kılmıştır. Yani yakin bu. Bir kimse bu halde değilse bir çeşit tereddüt, bir çeşit şek içerisindedir. Yani, bu da hemen hemen kılmaktadır. E, ümmetin çoğunluğuna arz olabilen bir şeydir. Bu yani imana zarar vermez. Ama zarar vermez derken yakinin azlığıdır bu. Kişiyi dinden çıkarmaz. O manada söylüyoruz. 198 i̇bn radyolarından Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Bakara 4. ayet hakkında dedi ki Onlar senin ve senden önceki rasullerin Allah katından getirdiklerini tasdik ederler. Onların arasında ayrım yapmazlar ve Rableri katından getirdiklerinden bir şeyi inkar etmezler. Öldükten sonra dirilmeye, kıyamet gününe, cennete, cehenneme, hesaba ve mizana kesin olarak iman ederler. Senden önce gönderilenlere iman edip Rabbinden sana gelenleri inkar edenler gibi yapmazlar. Evet, imanda istisna yapmak. Ayşe Radiyallahu anha'dan onlara, yani kabir ehline ne söyleyeyim? Ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, selam üzerinize olsun ey müminler ve Müslümanlar diyarının halkı. Allah bizden önce ölenlere ve sonrakilere merhamet etsin. İnşallah bizler de aranıza katılacağız. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada müminin diye ehl-i diyar minel müminin vel-i müslümin diye hitap edilmesinden sonra e, inşallah sizin aranıza katılacağız denmesi ist, imanda istisnaya yani sen mümin misin diye sorulduğunda inşallah müminim demenin e, delili olarak zikredilen hadislerden bu. Ebu Vail Şakik bin Selam'ın Rahimullah'tan bir adam İbn-i Mesud Radyalan'ın yanına geldi ve dedi ki, biz bineklerle karşılaştığımızda yürüyorduk, biz onlara siz kimlersiniz dedik. Dediler ki biz müminleriz. i̇bn Mesud Radyalan dedi ki, muhakkak biz cennetlikleriz de diyorlar mı? Bunu Bukhar ve Müslim şartlarına göre sayı istinadda Ebu Beyt Kasım bin Selam imanda, İbn-i Ebişebe imanda rivayet eder. Yine Bukhar ve Müslim şartlarına göre bir istinadla aynı eserde, Ebu Beydin kitabında şu lafızla geliyor. Birisi işte ben müminim deyince İbn-i Mesud radıyallahu e bari cennetlik olduğunu da söyle kesin olarak. Lakin şöyle söyle ben Allah'a, peygamberlerine, meleklerine iman ettim. Bu ifadeyle de geliyor. Yani sahabe nezdinde bu açık bir mesele yani onlardan değil sabit olmuştur. Ben müminim demek gerek az önce geçen Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu hadisinde olduğu gibi veya belli bir şahs hakkında mümindir demek. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun yerine ya şunu söylersin O kimse Allah'a ve Rasulüne iman eden birisidir. Böyle söyleyebilirsin. Ama mümindir demek daha genel birisi. Yani bu biraz tezkiye içeren bir şey olduğu için yasaklanmıştır. Veyahut da inşallah mümindir veya inşallah müminim diye istisna yaparak söylemek. Bu olmadığı zaman, yani bu kimse bundan kaçınıyorsa o onun mürciye akidesine saptığının göstergesidir. Yani kesin ifadeyle ben müminim diyor ve bunu da savunuyorsa o mürciye akidesindendir. Evet Allah izin verirse imanın şartları parçayla bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve eşhedü bilek.